Bir de tarikata girmezsen o kadar mesul altındasın, kurbanı kesmemiş gibi mesulsun. Başka demem, bunu duyarsınız, inşallah olur. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, ya Resulallah, hı hı. on hı hı. defa salat-ı şerife gönderirse ben onun Elinden tutar sırat sıratı. Müster, sıratı, yevm-i sıratı yıldırım gibi geçer. Günde on salavat çerefe okuyursan vallahi o gün 100 zaman 90 gün olur. Yani o zaman da okuyyon ya. O Oku, kız yok. Sırat köprüsünü yıldırım süratında elinden tutar. Sattı herkes ilk sıratlar sıratta. <gülüyor> <gülüyor> Kıldanacak, kılıştan keskin, gecenin karanlığından karanlık, eşkıya hakkında. Müminlere bir sahrayı vası olacak sırat köprüsü, korkulacak bir şey yok. Geçecek de sırat değillerdi. Dünyada çok korkardık Ya Rabbi, <gülüyor> nerede o sırat? Geçtiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada yakına geçtiniz. Kur'an-ı Kerim'e tam uydunuz. Sünnet-i Seniyye'ye tam uydunuz. Bu yılda sırat dünyada yakan sıratı tamamladınız. Şimdi cennete buyurun. Peygamberimizin ümmetinden evvel hiç kimse giremeyecek Ancak en evvel Peygamberimiz, en evvel ümmeti girecek. <gülüyor> Allah hepinizi orada cemyesi Allah'u Düğün Allahu'a'lam, dualar makbul. Ne derseniz makbul, çünkü bu cemaat'ı demiyorum, cimî ihvanımızla beraber cenneti i kutbu cihanımızın dizinin dibine böyle birikmeye nasip et, ya Rabbi. Burada elini bile öptürmüyorlar, ayağını öptürmüyorlar. Ayaklarını üperek, ellerini üperek bu cenneti âlâde ziyaret edelim. O da buyuracak ki buyurun, bu ziyaret ziyaret değil, Muhammed Mustafa'ya girerken <gülüyor> Hz. Muhammed Mustafa'nın Pirdevs-i la cennetine Şimdeki kutbul akta bulursa, otuz denede dolarsa, yani Hazratı sattı Huselman, Kasım Ucafer gibi eğilmişlerdi hadi ama bayız, böyle düzülmüşler geliyorlar. Muhammed Mustafa, ayağa fakir. <gülüyor> buyurun buyurun buyurun. Herkesin ardında ne kadar müridi varsa beraber geliyorlar. Ne kadar var geliyorlar? Zevcayı muta haraz hakmış kadınlara onlar ver. Allah Allah. <gülüyor> uyurum, uyurum, uyurum. Ziyafet ne istersiniz? Senin yüzünü görmek güzel ziyafet <gülüyor> ya. Bir rüyamızda görse keyfimizden müjde dağıtırdık gündüz sana. Biz seni açıktan gördük de daha ne isterim? E, hocalarımıza danış verin de ne istiyorsan hızla verilsin. Hocalara danışıyorlar yine ihtiyaç hocam dilerek. Diyor efendim Allah'ımız, peygamberimiz. Ne istemez daha <Gülüyor> nimet ee, Ciğer, balık ciğerinden ziyafetler verilmiş. Her taraftan böyle turba ağacında yer Nihomet var. <Gülüyor> altından, gümüşten, toprakları zeberçenden, <Gülüyor> huri kızları tır tır. En küçüğe 70 tane düşmüş. Kendi ailesi namazla abdest vurursak, ulder daha güzel, daha güzel, onlarla girmişti ne isteyeceğimizi bilemiyor. Öcefendiler'e soruyorlar, efendim ne isteyelim, Allah'ımızın cemaatı, bana Allah kemanını isteyin. Allah. Ya Muhammed, senin gelaletinle, ha ne olur, sana miraçla göründüğü gibi Allah'ımız <gülüyor> bize düşürürün <gülüyor> Ayın on dördü buradan çıkınca nasıl görünür? Tübe tübe tübe tübe tübe. Ay'a benzer değil mi? Günahkar olun. Yani görünmede hiç hayil olmaz demek. Anlayın, anlayın ben Hiç hayil olmaz. Ayın on dördünde görünür gibi <gülüyor> Allah Allah'ım perdeler çekilince. Allah oh, görününce oh, görünür <gülüyor> كَلَّا بَنْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاظِغَةٌ اِلٰى رَبِّهَا Şöyle Allah'ın görü herkes her tez devrilmiş 70 sene. Herkes inilti içinde. Burada bile ihvanımızdan bu rakabalara niye varan Evet. Rakabay, maiyyete, akrabiyete, muhabbete varanlar evet. postun üstünde otururken Allah'ımız kendini görüyor gibi bir hal geldi mi postun üstüne düşmüş görüyor o ikvanı. Ha dünya var. Evet. Cennete acile, cenneti acile. Tecil edilen cennet var, acele verilen cennet var. İvnyalardan gelen piyuzlar acele cennetin içlerinde nasıl lezzet alıyor insan? Bak şuna bak, şu sıcakta kitlemiş ne uykusu geliyor ne? Cennetteyken de ona o çıkmış. Buğa ağacından meyveyi koparıyor, yiyor, Yine orada bitmiş bakıyor. Yalan mı diyor? Ben aldığım hurmanın yerinde yine hurma var. İncirin yerinde yine incir var. Ne diyeyim? Böğünki okuluyun dersini yarın sabahla kalkıp da yine okumaz mıydın? Okurdum ya Rabbi. Birini okur yeniden ikinci gün ikincisini okurdum. Üçüncüsü. Böğün şimdi yaksıyık lan. Yarın yası gelince yine kılan mı? Tabi ya Rabbi. Siz birini yapar, birin daha yaptığınız için nimetimin birini veririm arkasından birini yine Birini verdim, yine birini. Şu Halil gibi piha harir hepsini toplasan yetmiş kat burnuyum. Bu nyenin karşılığı ya Rabbi ne yaptık? Halim, selim idiniz. Müslümanlar yumuşak tabiatlı, daha yumuşak. Onun için onu veriyor Piha katran, kafirlerin ahlakı zemimeler yüzünden katran elbiseleri giyecekler, cahil cahil. Çok. çok şükür ya Rabbi, ehli iman olduk, çok şükür ya Rabbi. Demek ki on salavat-ı şerife getirirsen, Peygamberimiz civayet ediyor, Cebrail aleyhisselam geri diyor. ben onu diyor, ben onun elinden tutarım. Boğtu sıratı da yıldırım süratında geçerim. Şimşek atar ya böyle o yıldırım süratında baksan ki cennetin önünde. Ben size bu ya bir şey daha söyleyeceğim kabul ederseniz. Şeyh efendimizle İstanbul'da bir şık iddia etmişler. Demişler ki e, İhvanlarımızı Sırat'ta geç, geçireceğimizin manzarasını mürakaba halinde bir görelim demiş. Hacı Esad-ı de kayıp alemine dalmış. uzakta kayıp alemine dalmışlar. Bakmışmış Şah Efendimiz o müridini toplamış Sırat köprüsünden. Düşmeyin, düşmeyin. <gülüyor> Hacı Esad-ı Efendimiz <gülüyor> yalnız geri vermiş şöyle. Gördün mü? Bir de büyük şeyhımdır. Yalnız geçti. Ben bütün ihvanımı götürüyorum demiş. <gülüyor> Gelmişler Hacı Esman Efendimiz'in yanına. Sen niye yalnız geldin Efendi Hazretleri? Bak ben bütün ihvanımı getirdim. Ben de getirdim demiş. <gülüyor> Haniye <gülüyor> demiş? O, ah, şamailin basbedersen rabıta güzel olur, aksakallı enver yüzlü ağaya benzer mürşidim hep hmm. epiyatları inşallah bastıracağım, hepsi zedden olacağım. Hmm. Eleva olacak inşallah. Hmm. Şöyle, Bizim epiyatlar da olabilir. Şuradan demiş, şöyle hmm. Ne kadar müriğidi varsa hmm. Hmm. civciv gibi böyle... Allah Allah. <gülüyor> Efendim nasıl getirdin <gülüyor> bunu demiş. Her şeyhin arı keteğe gibi... Böyle anıyı görüyor musun, teteyeni görüyor musunuz balın, o arı yuvaları var, oraya bal yapıyorlar, oraya girerler. İsrafil Aleyhisselam'ın suru gibi yani herkesin ruhunun yeri, M milyon, iki milyon. Yani milyar, milyar ne değil, dünyaya ne kadar insan geldiyse, hepsi müridi olsa, kalbinde hardal denesi kadar ancak alıyormuş. Mürşidi. Siz efendimizdir, ben haber veremiyorum. Burada bir Allah haber vermişsin. <gülüyor> keyfe almışsınız. Vardınız ta Urfa'da işte. Ee, şey kardeşimiz, Lütfu kardeşimiz dedi ki, bugün akşam o Konya'da sizin dersinizi almışlar da bize vermişler, akşam kapışıyor diyor. Efendimiz'i basfettiniz diyor. <gülüyor> Aman diyor, öyle diyor, vaspolmuş ki diyor, daha vasfının binde birini bilemiyorum ki diyor. Müşrinin halini bilemem diyor. Çünkü, evliyayı tahta kıbati la yarifuhum gayri. <gülüyor> Evliyaların beşeriyet çadırının altındadır. Kimseler bilemez, benim bildirdiklerim bilir. Ne biliyor biliyok ya Şahin Akşı bende, Abdülgazir. Makamlarını bilememiz. Hangi derecede olduğunu. ismini biliniz ama makamının nerede olduğunu bilemezsiniz. Anladınız mı kardeşlerimi? Hmm. Kıyıklarınıza sahip olun. Bandımı <gülüyor> almam. Bandım var. Daha efendim ne buyurdu? Mikail aleyhisselam da diyor ki, <gülüyor> buyuruyorlar ki, ben onu on salavat şerife getirirse yalnız on gene on yani 20 olmuyor yalnız o 10 salavat ile Mikael Aleyhisselam ben onu hauzundan kandırınca kadar sular. Allah hauzu keserden kanamana işmi nasıl bildiğiniz gibi der, yani o alem bildiğiniz gibi der. İhvanlarıma bu, bu sıra verdiğim öğütlerde ya yaşayabilirsek yüz sene yaşayabilirim. Daha öteye bir adım atamaz. Ümmetimin biçim zamanı altmışla yetmiş arası bir Ezrail aleyhisselam ebedi cennete gideceğiz inşallah. Allah ebedi Allah. ahirete i̇nşallah. böyle olunca diyor ki Peygamberimiz dünyada durduğumuz kadar, duracağımız kadar dünyaya çalışın ahirette duracağınız da var, ahirete çalışın. Ya. Anladınız mı kardeşim? Biz çalışamıyoruz da. Hep ibadetimizi bilsem bir iki saat sürer. Başka yok. Daha İsrafil Aleyhisselam diyor bu al işte İsrafil Aleyhisselam, ben başını secdeye korum, o on salavat-ı şerife getirince, başımız secdeye korum, Allahu Teala ...o kimseyi affedinceye kadar kaldırmış. Nele bu ya, Bir e kafanı ölü yere, <gülüyor> ya kaldır ya israfın başını... <gülüyor> ...yok, günahını ya, hiç yok ya, yarabbim, on salavatı şerife getirdi, görüyor mu Mirac'ın hassasını, peygamberimizin hassasını... <gülüyor> kim ediyor? ben başımı kaldırmam diyor. <gülüyor> Affettim, kaldıracağım. O zaman kaldırırım. Yoksa ünsem kaldırmadın. <gülüyor> Nasıl Muhammed Aleyhisselam'a salevat getirilsin bütün ameli haram lohmaneye durdurur ama durdurmaz. Salavat dua olduğu için o kabul olur. Ya Daha var mı efendim? Bir de Ali Aleyhisselam var. Azrail Aleyhisselam da ben de onun ruhunu Enbiya aleyhissalatü vesselam hazratının ruhunu aldığım gibi kendine duyurmadan say yağından kıl çekmiş gibi öyle ölür de haberi olmaz. Ben buraya üç beş meselen var ama uzun gider elinizi ayağınız yapayım beni bağışlarınız Ben rahatsız geldim buraya. Sakın doktorlara göründüm şimdi. Çok konuşmama bile müsaade yok. Lakin sizi görünce kıtlıkta verilen yok mu? Şümidir. Buraya sözün çok mu? <gülüyor> Dolama diyemem, ne yapayım, <gülüyor> bak elinizi ayağınızı yöpeyim, <gülüyor> benim yakamdan inin kadar, şükürler <gülüyor> inelim efendim, şununla okuyayım. Peki, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatı'nda. <gülüyor> Bunun <bizim ne yapayım? gülüyor> mevzu Peygamberimiz Aleyhisselatı'nda. Mirat çünkü. <gülüyor> Varlığın sebebi, <gülüyor> hılgatı, hızıratı Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yüzünün en büyük insanı, kıtlatım kameri. <gülüyor> yüzünün en büyük insanı lideri. hocamız <gülüyor> diyor ya, biz bize üç şey lazım diyor. Biz telfimizde çok dinliyor. Birisi yol, birisi de diyor e, nizam, birisi de diyor lider. Bu üçünü bulduk mu diyor? Osman. <gülüyor> Hocamız. ne o diyorlar? Diyor ki, yol İslam. Nebdine, Allah Allah'ın İslamı. Nizam, nizam, kanun. Kanun-u ilahi, Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> Ondan santım ayrılmazsak yavrularım kurtulacağız. <gülüyor> i̇şte onun da getirdim ama bakıp bulamamışım okun ayete bakayım ma'a ta'kumur rasul fehuzuhum doğru değil hem ma'a ta'kumur rasul fehuzuhum ve men haakum alhu penta hazreti Muhammed size ne emrettiyse onu gem emrettim ve ma yanfutu anihava in huve illa wahyu luhha ya Allahu u Teala hazratları ne emrettiyse onu tutun, neden den nehy ettiyse onunla kaçın, kurtulmasın. Hiçbir şeyimiz kalmaz inşallah, bir şeyimiz kalmaz inşallah. Buraları geçtim. En büyük insanı, beşeriyetin en büyük insanı, beşeriyetin tek talaskarı Muhammed. Aleyhisselam. Öyle <gülüyor> dinlerim. Yani. Peygamberler peygamberi, yalnız peygamber değil, yalnız bu ümmete, insana, cinne peygamber değil, bütün peygamberlerin de peygamberi. Veliler rehberi, velilerin de üncüsü rehberi. Hı -hı. Efendimiz de onun işaretiyle Aa onun şimdi ila. Hazreti Muhammed sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem'den daha yeni söz açmak istiyorum. Ben <gülüyor> işte yemin ya bunlar hep bizi <gülüyor> yok. Daha yeni söz açmak istiyorum. Asfal me benim ne diyor? Gel <gülüyor> O Rabbul Alemin'in tek sendisiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor Halil'im diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Habib'im Halil'imden yakın da onun için. Yani bunların manasını okursunuz siz kitapta bende iyi bilirsiniz inşallah. <gülüyor> Habib başka, Halil başka diyorlar. Habib Muhammed Aleyhisselam. Aa. Bütün vasiplerinde tek bir esizdir. Bütün vasıflarında, tekdir ve işsizdir. Neyine haber verirsen, bir o. Başka işsizdir. Anlıyoruz şimdi. Cemal da olsun, Cemal'ında olsun güzelliğinde. Bir gün Ayşe'yi satırken annemiz, Peygamberimiz dizinde yatıyordu. ...kacık uykumuz dağılsın diye böyle bir araya fıkra hikaye koyayım da hoşumuza gitsin. Böyle dizimde kana bunları hep gördüm de söylüyorum. Ben akıllı çay, çağır yerden eve gördüm, duyurken ayağa bakıyordu Ayşe annemiz. Peygamberimizin yüzüne bakıyordu, ayağa baktın mı... Peygamberimizin yüzüne de baktım mı, ay kapkara geçiyor, Allah Allah. <gülüyor> ayın ondur ağlamaya başladı. Acaba seni ümmetinden görmeyen olur mular, diyor, gözlerinin mübarek, inci gibi yaşları <gülüyor> Resulullah'ın yüzüne düşünce, ne ağlıyorsun Ayşe dedi. Ya Resulallah, yüzüme <gülüyor> bakıyorum, ay simsiyah kesmiyor niye takip ediyorsun sen <gülüyor> ay ile güneş benim yüzümden kalmalıdır, <gülüyor> beni güren dayanamayacak, öleceğiz dedi, Allah. ölmesin diye dedi, Allah, ayın güneşin ziyalarını hep benim yüzümden aldı dedi, <gülüyor> benim ziyan içimde görseler ölürlerdi. Mirace teşrifinde Cebrail'in büyüklüğünü görüp kanatlarının ikisine mukabil sakalıyın iki teni ondan daha ağır gelecek ve ümmetin kurtulacak deriydi ya. Ne kadar büyüyormuş Cebrail ya Rasulallah, şey yarabbi deyince cevapımız dedi ki senin içindeki büyüklüğü eğer Cebrail görse, nerhal canın çıkar! Allah! Yani verir gider. içindekini daha yarına ahirette de koyaracağım dedi. Ne var o diyor işte, bildiğiniz gibi. geldi dedi diyor Allah şefaatine gayet etsin. Kaçırma, yok bildiğin gibi değerli. Olmuz, bantan, bir tekini dar, bitireyim ben bile keyifleniyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> Ya, ya, Cemal da olsun. Bir hadisi şerifi okuyayım mı buraya müsaade bir insan? Lâ yara yâçi felâsatun âkdül valide ve tarik-i sünneti. E men rükeytu indekû kelem yusalli aleyye. Sadak Buyur efendim. Le yara göremezler, veçli benim yüzümü göremezler'' dedi ya Ayşe dedi. Allah! Selahat Üç kimseler göremeyecek, başkası hep görecek. Ümmetim içinde üç kimse göremeyecek. Üç değil de elde, üç kuru, çok göremeyecekler. Acaba içimde varmıyız <gülüyor> diyor, babam yukarı ağlardı, bizi de ağlatırdı mübarek saat. <gülüyor> Hocam bir yere de kurtulalım. Ağkul <gül> valideyn. <gül> Anasına babasına ası olan evlat göremeyecek beni. Yani anası var babası var da onların gönlünü görüp hoş edememiş. Onlar yüzü görmekten mahkum olacaklar. Böyle kıranacaklar. Ve <gülüyor> men <gülüyor> ağradı an zikreyi fe inne lehu ma'işeten danken be nahşuruhu yevmel kıyameti âmâ. Kalan Rabbim'e haşer değmiyor mu? Bakat kın tıbası. Yar Rabbim biz halimlerse görürdük. Niye gözümüzü kır halbetti? Siz dünyada görmezdiniz, hakikatı görmezdiniz. Siz gözümüzü kır halbetti. Ayet etem manevi edeceğim şimdi. Uyaktım dar çok. Ne yarar ki yüzümü felat hatırlış kimse göremez. Aklı vali değin. Anasına, babasına ağız olanlar göremez. Ona 10 gün on vaaz veriyorlar. Ve tariki sünneti, sünnetimi terk edenler de yüzümü göremez. Bir mani yoksa Allah aşkına sakalınızı koyun. Mani yoksa. Daha maniniz ne varsa oldu aşkına. Yani zorlattım da, <gülüyor> iki kişiye kardeşimiz gördü Aksaray'da, emrettim, dua ettim, sakalınızı koyun. Mubarek mübarek koymuşlar, ağ ağarmış, ağ ağır, bağılmıştı, yine işte. O da göremez yüzümü. Hemen dükketü indahu filenü sali aliye, ismin Hazret Muhammed. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Maalesef. İzmi göremezler diyor. Cemal'da olsun, Kemal'da olsun, elimde olsun, İrkan'da olsun, Şefkat'ta olsun, Merhamat'ta olsun, Beşere nasip olan her halda, her halda yaratılmışların çekirdeği olur. Çekirdeği. Şu kayısı çekirdeği var ya, onun içini Bakıyorlar, aynayla ona mahsus aynalar var. Siz biliniz ya, okuyor musunuz? İçinde dürülmüş, sarılmış, zeldeli ağacı görünüyor. Peygamberimiz şekilde olarak nuru doğdu. Piş millet onun nurundan oldu. <gülüyor> Allah <Aman gülüyor> Adem'i de babamız ya. O cesette babamız. Ruhta babamız Muhammed Aleyhisselam. <gülüyor> yani bilmiyor insanlar, ruh. Çıktı mı, e, asker geldi mi, askerden ilki babasını arar, onun babasını bıçaklar. <gülüyor> baba, arşı kıllarımı uban olayım der. İnsanın ruhu çıktı mı, semavatı arşı kursu arar, Ravza-i Mutakharaya iner, ilki peygamberimizin ruhu <gülüyor> baba Çünkü babası o, ruhun babası o cesanın babası Adem Aleyhisselam <gülüyor> biz bunları bilemeyiz. Büyüklerimiz bize diyor buna. Daha bu yaratılmışların çetirde odur. Her şey ondan var olmuştur. <gülüyor> rabbüz Celalımız Allah'ımız ilk olarak onun nurunu kendi nurundan <gülüyor> halık etmişlerini düşünün hele. <gülüyor> Rabıtaya dağılan bir, hepiniz peygamberimizin yurunu düşünen, Allah'tan oldu. Hmm. Ya Rasulallah! işimize teşrik et ya Rasulallah! Hmm. Hmm. Gelin mürşidimizden beri gidelim. Ya kutlu cihanlar! Beycesimize teşrif buyurun ya bulmaca Allah. Ya cari yari gücüm. Ya Muhammed Mustafa. Davet ediyor kalsın lan ya. ya, ya. ya. ya, ya, ya. Sen davet edin, Medine'de dolum dolum dolanıyoruz ya hmm. Senin için perdeler yok ya Rasulallah. Hmm. Hmm. Hmm. İyi bakın Peygamberimize. Kaşı çatık mı? bu hmm. miraç forrmetine getir ya, ya Hazreti Sami Ama hmm. sen ihtiyar dersin Haç Alibise fani kalbise bir nevcivan Aksaallı bir getireyim mi salmayayarrahmedim Ya Rasulullah, sen Allah'ın nuru'nan halkıllum. Ya Rasulullah, yarabım, yarabım, yarabım, yarabım, yarabım, yarabım, Vallâhi Rasûlullah içimizde deyip var var var. Yine o hâlevi... Allah'ın değilseniz ben oradayım diyor Allah öyleyse e, dünyanın zikri gibi diyelim de Yahya'nın zikri gibi gayet hafi olarak Allah Allah Allah Üstümüzde bu nur neye dönüyor ya? Allah! Allah! Şu zevkyle öldür ya Rabbi! Hmm. Ya Allah, Mustafa'ya selam Allah. Peygamber ile 99 kelam konuşan Muhammed ya Allah. Bizim de içimizle konuş ya Rabbi. Ne sultan insanı mısınız Ya Allah, Allah, Allah, yetişe Allah, ne kadar kötü ahlakın varsa iyi ahlakın var. Gözümüzden Efendimiz hiç gitmesin, Allah, şeytanlar elimizi tutmasın gibi ejderhalar halar bizi yutmaz. <Gülüyor> Mecburanafızım, muamma, görüyor ki vahya. Ya Allah. ya Allah. ya, Allah. ya, Allah. ya, Allah. ya Allah. من الرحيم يرفع من البيت واسما فَنَا تَغَبَّلْ مِنَّا كِنْ مُمَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله قائمتنا يذكرهم انك مكنت عليهم آياتك ما يعلمهم الكتاب ما الكتاب بلحكمة ما يزكيهم. اِنَّ ٱلَّذِينَ عَزِيزٌ وَمَن يَرَىٰ مِنَ مَن ولا قندص أمتلِي ربي العالمين، فبص بها. فيعقوب يا بني يا إِنَّ اللَّهَ صَدَّفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا لم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس لا اله الا هو Kuanat laha ma kasan ban <Sanlı> walankum <Sanlı> ma سبحانه ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جابت الدعاء آمين, آمين. Allah'ım, en şeyhane vaci yani wa min. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah. İstanbul dualarımıza elhamd ve Muhammed Mustafa'ya ümmet olduğumuza elhamdülillah. Niyarat gecesinde bir araya geldiğimize elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alem. E'udü billahi Allah'ın Şeytan Rjim. Alamin. Muhammedin ve Ala Alihi çemmi bi cuditika wa ataika ya rabbi ameen ve esil kubati bi saltanatika ve iktidarikarani terani la ilahi آمين. فتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا دليل المتحيي يا غياس المستغيس. Ğarisna aleyke ya rabna enfizhu nurana inna Allah basirun bil ibad يا رب البيت العتيم نجنا من المضيق آمين. ولا تكلبنا ما لا نطيق إبجاه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه آمين. وسلم إبجاه صاحب الغار إبباكير الصديق سُوَمَر